Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İnfitar Suresi. Bu süre amacına bulunan kısa sürelerden. Bu gibi kısa sureler genelde imanla bağlantılı konular oluyor bunlarda. Bu sürenin başında üç ayet-i kerime bizlere kıyamette haber veriyor kıyamet alametini bildiriyor. E, Kur'an-ı Kerim'de şu alameti var kıyamet hakkında. Her biri ayrı kıyametin safalarını bildiriyor ayet-i kerimeler. Burada ise kıyamete önceki üç safa bildiriliyor. Yürüyor Rabbimiz burada. Bismillahirrahmanirrahim. İz-i semâ Gök yarıldığı zaman. Burada es-sema Arapça gök anlamına geliyor. Bunun çoğulu semavat oluyor. Burada şem müf müfret yani tekil buraya geliyor. Sema hangi sema? Yine burada es-sema geliyor. Bu da lam tarif var. Belirli bir sema Yedi kat gök olduğu halde burada Mevla'ma buyuruyor. Belirli o sema, bir sema yani dünyanın seması, birinci gökyüzü yarıldığı zaman. E nasıl yarılayacak tabi gök? Şimdi Türkçe'mize gök geliyor Arapça sema geliyor. Semanın anlamı şu oluyor. üstümüze her tarafına Şema gök denebiliyor. Mesela gökyüzü bulutu diyoruz. Bulutlar üzerimize alvike Gökten yağmur yağıyor deniyor. Kana bu şeyle geçiyor. Demek ki üzerimize her tarafına gök deniyor. Bu üstümüzeki şema yani gök. Nedir bu? Aslında Hava tabakası yani. Hava tabakası. Ki buna atmosfer deniyor buna. İşte bunda kıyamete yakın yarılma olacak bunda. Şu anda var mı? Yok şu anda. Kim Mevlam buyuruyor Enbiya ayet 32'de veci anne semaya sakfen mahfuza. Allah buyuruyor. Veci anne semaya o semayı yani dünya atmosferi kıldık, sakın sakın tavan anlamına geliyor. Mahfuzen hız olunmuş, korunmuş tavan kıldık böyle buyuruyor. Yani dünyayı koruyan bir tavan hükmünde bu hava tabakası, atmosfer. Neden dünyayı koruyor bu? E, dünyamıza tabi sürekli e, göktaşları geliyor. meteorlara geliyor dünyamıza eğer bu hava, tabak, atmosfer olmasa, bunlar doğrudan direkt dünyaya gelirler. Diye hayat olmasa o zaman. Bunlar hızla gelen göktaşları havaya çarpınca bir ısırmadan bedene gelen bir yanma oluyor. Bunlar çoğu yanıyorlar. Ancak çok büyükleri dünyaya düşebiliyor bunlar. Mesela Sibriya'da, Amerika'da, Çin'de var, düşenlere var. 100 ton üzerine taşlar düşmüşler bunlar. Bunların çoğu da ufalanıyor. Tosane geliyorlar. Hava tabakalıya bunlarda. Yani sürekli uzaydan dünyamıza başka maddeler geliyor. Bunların tabi aslında faydası var, zararı yok bunlara. Çünkü bunlar tozaneye gelince su buharı bunların üzerinde yoğunlaşıyor. Orada duruyor. Tekrar dünyaya dönüşüyor. Su yağmalarına dönüşüne oluyor bunlar. Bir de bu şama yani hava tabakası korunmuş taban kılındı. Neden koruyor? Güneşten gelen zararlı ışınlar. Onlar direk gelirlerse hayat almaz burada. Bunları bu stüdyo yarını içeri alıyor böyle. Özellikle ozon tabakası. Ozon denen bir gaz. Yüce Mevlamızın kudreti ki bu tefekkür ya yani konusuna giriyor. Bir insan eğer tefekkür etmezse o kişi yalnız ibadet etse bile o kişiye ne yazık ki uyanamaz gene. Gafil olur kişi. Tefekkürde insanın şabı yol aldıran hızlı bir seri vardır tefekkürde. Yüzüm evlâmızın kudreti, Tabiri neye bakarsa bakalım, hatta kimsə bakalım, her zerede Mevlamız'ın bir mühürü var. Kibriya büyük azamet var evlâmızda. Şubadaki gazlar, tabi karşı gazlar, hepsi lazım ama. En çoğu azot. Olmasa yaşam olmaz. Ve protein odan oluyor. Hücrenin de yapı taşı protein. Yani hayat oradan geliyor. Azat'tan geliyor. Tabi okşama var Bir de gazlar başlıyor Fakat Rabbim bunu da öyle yapmış ki bazıları daha ağır. Bazıları bundan daha hafif bunlar şimdi. Neden? Ağır olanın yer çekimi etkisiyle aşağıda kalması gerekiyor. Ki karbondioksit gazı. Gazı en ağır. Eğer bu gaz hafif olsaydı yukarıda olsaydı, yerde bitki olmazdı işte böyle. Şimdi bitkiler onu soluyorlar. Onu suluyor bitkiler. Yüce mevlamın her yerde bir denge, düzen kanunu var Mevlamızın. Yani her bir şeyde, her bir zerrede Allah'ın kuvvetine elhamdülillah, azametine bir alameti var, mühürü var. Işte. Allah'ın birliği ve var burada her şeyde. İşte kıyamete yakın bu ozon tabakasında bir yarımı olacak. Zaten ince tabaka, ozon tabakası. Güneşten gelen o zararlı ışınları süzemeyince yeryüzünde aşırı sıcaklar başlayacak kıyamete yakın. Dünyamızda aşırı ısı sıcaklığı başlayacak. Şimdi tekrar bu konuya geleceğim inşallah. İkinci hadi Kemeye geçiyorum. Mevlam buyuruyor. Ve izel kevâkibün tesevret. Yıldızlarda dağıldığı zaman. Demek ki dağılacak. Kıyametin tabi çok alametleri var başlangıcında. Allah tarafından bunları Kone Kerim'in değişikliklerden bize Mevlam bildiriyor. Her ayrı safa safa. Burada bildiren bize bir de Yıldızların dağılması. Yıldızlar nedir? Güneş aslında. Yani Güneş de bir yıldızdır. Ondan büyük tari yıldızlar da var. Güneşten daha büyük yıldızlar da var. Nedir bunlar? Alev halinde kızım kor gazlar bunlar. Gazlar bunlar. Bunlar ısı enerji ve ürettiği dalgaları saçıyorlar bunlar. Bunlar nereden alıyor ısı enerjisini? Nereden alıyor bunlar? Ramazan kurdu düzen. Mesela dünya enerjiyi güneşten alıyor. E güneş olmasın hayat bir anda bitiyor dünyada. Hemen bir anda hayat bitiyor dünyada. Fakat güneşin enerjisi kendi yapısından. Yıldızlar aynı şekilde. Tabi cennet de öyle. Kendi yapısından enerjisi. O da mevlam kurdu düzen. Şöyle işliyor orada. Hafif atomlar, o atomu dönüşüyor. Yani hidrojen helima dönüşüyor. Dönüşüyor. Dört hidrojen, iki, bir helima dönüşüyor. Bundan fazlası enerjiye çıkıyor. Yani güneş yıldızı her an böyle milyon atom bombası değerinde bir enerji oluyor orada. İşte Rabbim dilediği zaman bu hidrojenin helima dönüşü Reaksiyon, reaktörü bir anda durunca yıldızlarda bir genişleme olacak. Bir kızgınlık olacak. Yıldızlar şişerek, genişleyerek, infak ederek, patlayarak dağılacaklar. O anda gökyüzü yanacak amkı yüzde anda. Şimdi Mevlam buyuruyor, Rahman 37'de zaten Kone Kerim'i yine Kone Kerim açıklar. Kone Kerim'i. Bir ayet-i Kerim bir ayet-i açıklar. Mevlam'ın buyuruyor Rahman'ın 17'de. Fe'iden şakkatü semavü Fekanet verdeten Gök yorulup da yılda dökülünce Fekanet olacak, gökyüz olacak. Verdeten kedihan. Kırmızı gül renginde ya da kızı sahten renginde zeytinyağın tortusu yandığı gibi gökte yanacak işte zaman. E, yıldızlar saçıldığı zaman o enerji açı çıkınca birdenbire gökyüzü tamamen kırmızı olacak. Kırmızı gül renginde e, zeytinyağın tortusu yandığı gibi pat patla yanacaklar gökyüzü. Tabii bu hal, o gün yaşayanlar için <gülüyor> dehşetli olacak tabi o hal olacak. Ben pek rüya görmem de, bir gece rüyamda kıyamet kopacakmış rüyamda. Pek rüya görmem ama. Gece rüyamda kıyamet kopacakmış. Sanki bir sürü üfürülüyor gibi bir gürültü ses ama korkunç gayet dehşetli bir ses duydum. Başını mı kaldırıp göklerine baktım. Aynen bakınız ayda bilir gibi gökler yanıyordu gökler. Bütün gökyüzü kırmızı olmuş. koyu kırmızı oldu gökler. İnflak edeydi. Böyle patlaya patlaya yanıyor gökler. Bütün baştan başa. O kadar korkunç bir anda. Uyandım ama ödüm pati korkuna. Yani gün önce kendimi gelemedim. Bu tabi rüya daha böyle. Rüya bir hayal anlamına geliyor. allah Teala buyuruyor Mevlam ki Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de yine ve aden aleyna inna kunna fa'ilin Mevlam bakınız. Rabbim buyuruyor üzerinde vahd olsun bunu yapacağım Mevlam demek ki zaman gelecek işte güneşin enerjisi tükenecek. Rabbim o reaktörü durdurunca yani hidrojen, helyuma, atıma dönüşü durduğu anda güneş de kararacak. Ama güneş dağılmayacak, saksamayacak, güneş kararacak. O başka de geliyor. Yıldızların bir kalmayacak yıldızlarım böyle. Her biri muazzam genişleyerek, muazzam bir infilatlara patlayarak yanacaklar, gökyüz yanacak. Bu adet sürede 3 alametle vardı kıyametin. Üçüncüsü de melem buyuruyor. Ze izel bi harufu Bir de denizler akıp taştığı zaman denizler taşıacak. Burada takdim tehir deniyor şimdi burada. Yılgın damadan önce öyle denize taşıacaklar. Yani, takdim tehir deniyor Ayet-i Gök yarıldığı zaman. Yani ozan tabakası Artık güneşten gelen ışınları, ısıyı süzemeyince, direkt dünyaya bunlar gelince, e, bunların da çoğu insanların eliyle olacak. Yani insanlar bunlara sebep olacaklar. Rum Sönesinde bu konuda ayrıca geliyor. Oraya girmeyeceğim. Yani karada, denize fesat çıkacak, bozulma olacak. Denize kirlenecek, su kirlenecek ağır zamanda. İçme suyu muazzam kıtık olacak. Hatta büyük su savaşları olacak. Özellikle Fırası üzerinde çok muazzam savaş olacak. Hazreti Şerif buhar da var. Hep bunların aslında olacak bunlar. İşte demek ki havada kirliliği olacak. Allah korusuna minik savaş çıktım zaten. Artık kıyamet arkası kıyama bundan sonra bunların da e, hava tabakası güneşten gelen ışınlar, zararlı ışınlar süremeyince aşırı sıcak, aşırı ısılar. Dünyada ne olacak bu defa? Su dengesi bozulacak. bozulacak. Dünyada bir su dengesi var. Allah'a yarattığı zaman dünyayı, Rabbim bu dengeyi korumuş. Bu da müminin ayet 18'de, velam bunu bilir ya bizlere, üst <Gülüyor> ve enzella min maen bir kaderin mevla ve enzella indirdik min esamai gökten maen suya mı indirdik ne kadar bir kaderin bir ölçüyle miktarıyla indirdik ne zaman dünya yaratıldığı zaman dünya yaratıldığı zaman Yüce mevla ona göre dünyayı yarattı evetmiş işte Yer kabuğundaki alttan gelen basınca o dağlar çıkıntı şu olmuş. Hayır, hayır muhteremler. İnsanın bedenindeki hücreler nasıl iç geliyor bunlar? Kulağın yapısı, elin yapısı, parmakların yapısı, parmak izleri bunlar. Rasantı mı onlar Hadi bir insan rasantı. Her insan veraslı değil Bunun gibi dağlar, tepeler. Ki özellikle bu dağlar, tepeler iki anlama geliyor. Bir de yer manevi dağlar tepeler var arkadaşlar. Mesela en büyük dağ Himalaya Everest tepesidir. Bu niye işaretir? Zamanın kutbu niye arkadaşlar? Nasıl her dağ tepe varsa bu doğa dengenin gereği budur. Yer kabuğuna baskı yapar bunlar yaparlar. Bunun gibi her yerde abi. Böyle sevgili veli da vardır bunların. Ayrıca yine Yüce Mevlamız din yarattığı zaman suyu depolayacak yerleri Rabbi, ona geri atmış dünyayı. Deniz yatapları işte. O ne atılmış? Mevlam bile bakınız Gökten su indirdik. Rastgele mi? Hayır. Demek ilk su dünyadan, yerden çıkmadı. Gökten geldi. İlk su böyle. Gökten geldi. Mevlam buyuruyor. Mâen bi kaderin kaderi takdir ölçüsünde Gördünüz su indirdik? Fe eskenahu o su yer yüzünde işgal ettik, depoladık. Şilerdi de yer Demek ki bu dünyaya bu kadar su gerekli. Dünyanın 171 ü su, denizler. 43 aşağı yukarı deniz su. Demek ki dünya bu kadar su gerekli depolanıyor bu kadar. Tabi bunu bir kısmın denizlerde, ondan sonra dağlarda, kutuplarda buz halinde. Bunlar Allah'ın koyduğu su dengesi bu bence. Demek ki daha az olsa, o zaman hayat olmayacak yine bence. Niye hayat olmayacak? E buraya nereden su gelecek? Daha az su olsa. Buraya başka su gelmiyor. Rabbin ilk yarattığı su, aynı su devamlı dönüyor bu su. Devrandır, çevrili bu su. Su şerim oluyor bence. Denize, buharlama oluyor. Fakat bakın şu güzel mevlamımızın Allah'ın kudrına bakanı mıdır? Yani bunlar bir tesadüf olsalar... tamam ...deniz buharlandı. Özellikle ekvator bölgeleri... sıcak yerler buharlandı. Tabi su yukarı çıktı. E sonra aynı yere insa su... ...olur mu amaz değil mi? Ya bak. Rabbi ne yapıyor bunları? Ve su buharlanıyor. Hava bunu itiyor yukarıya. Hava hafif geliyor hep İtiyor İtiyemle kadar itebiliyor. Bir noktaya kadar. Devam etsin. E, su buharıyor. Atmosfere çıkarırsa yer gider. Kaybolur gider. Denizde su biter o zamanda. Denge bozuldur. Bir noktaya geliyor. Ramukol'e bir soğuk tabaka var. Orada dur bakalım duruyor. Bekliyor orada. Orada bekliyor. Yüce Mevlamızın ezelde takdir ettiği içerisinde Hazim Miki Halim'de görevi bu işte. Yani suların yağmur yağması fırtınalar, rüzgarlar onun elinde O önlendiriyor bunları da. Nereye yağmur yağacak? Şu yerlere yağmur yağacak mı? Yağacak. Su abi oraya sevk ediyor. Ne gerekiyor? Sebeb mi gerekiyor? Olmuyor. Bilim şahı tabakası. Sakin duruyor. Ama Mevlam onun emir verdi mi? Bir asker gibi, jandarma gibi ne yapıyor? Bulutları sevk ediyor. Bakalım. Hem gayet disiplinli. Böyle. Rab istediği hızda, istediği yönde onu sevk ediyor. Meteoroloji mesela haber verebiliyor. İşte bulutları görüyor. Uzatında bir çekiliyor. Şunlar bunlar oluyor. Yağmur kuvveti yağışları gelebiliyor. Aşırı yağışlar gelebilir. Sel olabilir Ama bulutlar başka bir yönelendir hadi bakalım gücü yeter Bu kadar birim teknoloji devolar, şımırıklar. Şımırıklar. Efendim bir kasırga geliyor. Haber veriyorlar. Peki engelle bu nedir kasırga? Hava işte şimdi havata bakacağız böyle. Onu mi? Allah'ime gazaba tecrüretim alda, kasırga ne oluyor hava? Fırtınacıdır herhalde. Oluyor. İşte demek ki bu kadar su lazım bakınız. Berlam biliyor bakınız burada ve enzelenme ne semayi mael bir kaderin bakınız. Kaderiyle belli kader tasdik eden ölçüde su indirdik bakınız. Yani su azalamaz bundan denge bozulur. Bozulur. Oradan buharlaşacak. Dağlara, bayırlara, yaylara, efendim, tarlalara Ramonu seyredecek. Onu suyacak abim dilerse. Işte. i̇şte şu anda su depolama vaziyetinde, yeryüzünde. Özellikle dağlarda kar şeklinde. Kutuplarda da buz şeklinde. Yine Allah'ın koyduğu bir kavram var su hakkında. Suyun dışında ...diğer bütün maddeler... ...ısınınca genişlerler. Gaz mesela... ...ısındığımı paptar, inflak eder... mı? Ee, teller bile... mı sarkıyorlar. Demir yolu... ...yapuşmaya kalkıyor, genişliyor, uzu, uzuyorlar. Yani bütün madde ısınınca genişlerler. Su bunun dışında... ...tek su bunun dışına kalıyor. Su ısınınca buharane geliyor. Hafiliyor. Donunca... ...katılaşıyor... Genişliyor, donunca genişliyor. Suda bak. Neden böyle olacak? Mesela su demek su borusuna su kalıyor kışın. Tabi dondu musun oluyor, genişleyince burayı patlatıyor. Ama böyle olması gerekiyor. Allah'ın koyduğu su, yani kanun Allah'ın koyduğu kanun bu. Neden? Eğer su dondu zaman kırılsaydı, o zaman ne olurdu? Donan donan dağıt şeklinde buz tabakaları. Bunlar küçülünce ne olur su, okunun üzerinde batarlardı bunlar bu sefer. Batınca ne olurdu? Ee, sürekli dağlar şeklinde buz tabakaları okunuza batınca okunuza taşması gerekirdi bu sefer. Şu okunun altında soğuk. erimez orada bunlar. Böylece. Şimdi buz kas su soğuyunca genişleyince okunuza geliyor dağ şeklinde buz tabakaları geliyorlar. Ama bazı üzerinden yüzüyorlar batmıyorlar. Batmıyor bunlar işte demek ki bakın kıyamete yakın tabi Allah bilir yakında olabilir yani tabi bilemiyoruz güneşteki ısı aşırı olarak dünyaya yansıyınca bu gökte tabakada süzülemeyince korunamayınca aşırı ısı dolayısıyla buzlar eriyecektir tabi buza o okyanuslar taşıca. Dağdaki karda eriyecek. Irmaktan nehirler, göller taşıyacaklar. Ve bunların her birisi birleşecekler. Sanki dünya tek deniz haline gelecek. Zaten şu an dünyamızın 171'i zaten denizde sular. 171'i şu anda. Çünkü o zamanlar ancak dağ tepe kalacak. Sudan korumuşları kalacak. Yani tutup taşıyacaklar. Kardeşim. Öyle gidecek mi? Hayır. O da başka tepemine geliyor. Konu giremeyeceğim sana. Sonra sonra çekilmesi olacak bu başka teme geliyor Allah Allah hataala bize burada kıyamete ilgili 3 alameti bitten sonra kıyametten sonraki durumla ilgili bir konu buraya geliyor şimdi Yürevce Mevlamız semillah, ve izel kuburu bu'usirat ve izel kuburu, kubur kabrin çoğulu. Kabirlerde bu'usirat altüst olduğu zaman. Kabirlerde altüst olduğu zaman. Bu da ikinci sur üstlenince olacak. Kıyamette tabi her şey başka madde dönüşecek. Bir şey yok olmuyor aslında ama. Yok ama bir şey yok. Her şey başka madde dönüşecekler. Yüce Mevla diyeceği zaman Allah Teala üfleme verecek İsrafil'e. Tekrar üfleyince demek ki kabirler alt olacak kabirler. Olacaklar ve kabirlerde yer altında ne kadar canlı varsa her biri, hepimiz da dirilip ayak kalkacağız. Nasıl dirileceğiz? Bunu tabii biz yapamayız. Biz bunu yapamayız. Mesela günümüzde hayat nedir? Bakınız, hayat nedir? Ki biyoloji ilmine giriyor bu. O kadar bunu inceliyorlar. Bütün dünya inceliyor bunu, biyoloji ilminde. Hayat nedir, hayat nedir? En küçük hayat, Müstakil olarak hücre, e, hücreyi araştırıyorlar, içine giriyorlar, hücrenin çekirdeğine giriyorlar, hücre çekirdeğini araştırıyorlar, hücrenin hangi atomda eleme temeline geleni araştırıyorlar. Ama bunu sayım edene geliyor, buna akıl edilemiyor Yani var sayman dayarı görüşte atı atılıyor, kendi hayaller altı atıyorlar ve bir hayır olamı olamaz, olamaz diyorlar. Hayat nedir? E bu tabii sır muhtemelidir. Hayat nedir? Rabbimizin esması vardır. El hay. Onun tecellisi hayat mı? Yani Mevlam hayat verdi mi? O hayatı verir Mevlam. O güzel Mevlamız dilediği an Mevlamız hayatı verir. Neyse verir. Neden? Mevlamızın iki esması yan yana beraberdir? haberdir. Yuhyi ve o hayatı verir. Yani ölü maddeye, ölü toprak maddelerine element Rabim hayat verir gibi ve yümmit canlıyı yine Allah öldürür. Tek adem dönüştürüyor tabi bu konuya fazla girmeyeceğim. Yani bu imanla ilgili bir konudur. Yani ölümden sonra dirilme konusu ki buna vel badel mevdi deniyor. Ölmezse dirilme deniyor buna. Yani hakkun denir, hakkı, gerçi olacaktır. Neden? Allah bu yapacak. Diyeceğim yapacaklar sadece. Dilediği an yapacaklar buna. Ben bu konuya girmiyorum şu anda fazla. Çünkü uzun uzun biraz sure. Girmeyeceğim oraya. Demek ki o anda bütün camların dirilip kalbinden fırlayacaklar ki evladım görüyor? Se izahum kıyamın yanzurun Mevla görüyor. İnsanlar anda ayata buluyor kendisini bulacaklar. Herkes yanzurun bakacaklar. üfürlüyor. Yer gök karma karışık oluyor. Ana baba günü. Yerden canlılar fışkırıyor, canlılar yerden fışkırıyor. Ot fışkırı gibi. Ot da aslında kuru elementler ölü element otlardır aslında. Rabbinin dil gibi. Güzel i̇şte evladım ne kadar canlı varsa, insan, cin, şey, hayvan varsa bütün canlılar yerden fırlayacaklar. İnsandan kalkacak, kişi bakacak. İnsan ne yapacak o anda bakınız. Onu buradan bize meylamız buyuruyor. Alemet, nefsün, her nefis, her insan anında bilecek. Bilecek orada. Neyi? Ma kaddemet ve harit. Ma ellettiği ismi mevzu deniyor bana. Kişi kavminden fırladı. Yani biz kavminden fırladık. Sürü sürülüyor. Yeni bir düzen kurulmuş. Başka bir alem olmuş. Güneş hemen tepemizde. Dünya başka bir alem dünya olmuş. Ayakta fırladık. Ne yapacağız? Ha tamam demek ki ölümde dirilme günü bugünmüş günmüş. İnanmayan da ayakta inanıyor bu sefer. Alimet nefsim Onların herkesi bilecek ki, muhakkak demet, dünyadayken, hayat oraya kişilere gönderdi. Kişilerin aklı bu gelecek şimdi? Ne gönderdi oraya? İşte namaz kıldı, hacıya gitti, şunu yaptı, bunu yaptı, hayır yaptı, Allah için çalıştığını ne bunların her günü şu an hatırlayacak. Tabi günahı da hatırlayacak ama. Eyvah ben şu günahı da yapmıştım. ...namazı kılmamıştım işte... ...arkol şunu yapmışım, ...bunu yapmıştım... ...açık çok gelmiştim etmiştim... ...onaltacak işim. Oradan dünyada oraya ne göndermişse... ...şimdi oradan bakınca... ...oradan gireceğim... bakacağız ama alacağım. Yani bunu böyle birinden ...oradan bakacağız. Şimdi oradan baktığımız zaman... ...dünya ne olacak? Sanki... Kısa bir hayal gibi olacak dünya hayatımız. Doğmuşuz, işte emeklemişsiz, çocukluk, gençlik, şu derken hızla geçen bir rüyayı andıran bir dünya hayatı. Hayalimizde. Rüya gibi dünya hayatı hayalimizde. Oradan bakıyoruz. Acaba dünyadan buraya ne gönderdik buraya şimdi? Bizi ne bekliyor orada? Bekliyor. Bunu şu hatırlayacak. Ve harit ...neleri de tehretli gönderemedi kişi. Eyvah filan namazım kaldı. Onu kılamadım, kazaydı kılamadım. Kişinin çılgını pişman tabarı. Da. Hatta arkadan bıraktığı günahlar da var kişilerin. Mesela kişi bir gazını açmış, içkili gazını. Bunu çalıştırıyor. Ölünce gazino yine devam ediyor. Arkadan onu bırakmış bence. Bir kişi kötü bir moda bırakmış bir köyde, yörede, maddeyi şehirde ilk ara bir kötü bir moda bırakmış. Arkadan işlenmiş o. Tabi hayır işler. Arkadan kişiler ne bırakmışsa onları şimdi hepsini hatırlayacak onları. İşte orada inşallah yani pişman olmamamız için yani burada o günleri tabi düşünmemiz gerekiyor burada. O gün olacak. Bu dünyayı yaratan, döndüren güç ben ya? Mesela şu dünya bak. boşluğa gezen bir uzay gemisi dünyadayız sadece. Ama dünya aynaya dönmüyor ki dünya. Tamam. Dünyanın kineksinin dönüyor aynaya dönmüyor ama. Güneş etrafa dönüyor. 150 milyon kilometre yara çapıyla hemde de. Açıktan güneşin. insan e dönüyor kardeşim. Ancak bir sene tamamdı işte. dönüş. Yani dünya her an başka bir bakınız. Her an başka, uzayda başka bir yerde düşünüyorum. Işte. Sonra güneş temin de dönüyor. Uydularla beraber. Samen galaksimde. Yani bize her an şu boşluğun uzayın başka Boşluk değil. Basınlı topak nedir? Yer kabuğu. Altta ermiş madenler var. Yani çıldırıyorlar böyle yer patlatmak için. Geliştirmek gazlar. Böyle ortaya geçiyor. Şimdiler bizlere buyuruyor dünyaya ilgili şu anda. İlgili bizlerle. Ya eyül insanü. Allah buyuruyor. Ey insan diyor allah Teala. Bu bütün insanlığı kapsayan bir kelime bu. Bazı ayet kelimeler yani müminlere göre müminler diye burada ey insanlar diye insanlara kapsı. Ey insan, ma seni hangi şey gururlandırdı, aldattırdı da, iş sana gittim, bir Rabbike Kerim diye, e Rabbim Kerim diye, neye alnandın? Neye gururlandın da, o Rabbini işsan ettin. İnsanların, bazıları böyle yapıyor demek ki, kiram böyle buyuruyor, ya, Allah Kerim be, Allah affeder be, e, namaz kılmıyor, e, namaz daha ediyorsun. Allah affeder, Allah kerimdir. Alkır alır, e, kumar oynar, faiz yer. Efe efe şişle olarak gezer. Ona sorsan kalbi temiz. Kalbi temiz, Allah kerim der. Bakın Mevlan bugün insan Rabbim Câfire'ye bakınız. Ya eyyühe'l insanı, Allah biliyor. Ey insan. Mağarake seni hangi şey gurur aldatır mağrur etti ki isenetin neylinki kişi aldanıyor burada biraz bir kere kerim Rabbin kerim diye. Evet Rabbin kerim doğru şüphesiz ama nedir kerim? Kerem sahibi, insan sahibi, lütuf sahibi, yaratan, yeri göğü yaratan, her şey Allah bizim şey yaratıyor. Yağmur bizim şey ya. Ekim bizim için oluyor. Böyle. İnsanın için oluyor. Böylece. Peki böyle merayk insanın islam etmesi gerekiyor. Buna bir teşekkür, şükür lazım geliyor buna. Buna secde gerekiyor aslında bana. Söy Rabbim Kerim ama Rabbim bir adil de ama ya Rabbim ya. Rabbim adil de. E senin komşunun hatta bir yerde yaşayan mesela hanımı, karı, koca bir icabında ne yapıyor? E, sabah namazına kalkıyor. Gün doğmadan, kısa gecelerde de. Konu herkesin tat uykusu var tabii. Ama ne kalıyor orada? Uykunun tadı ile Allah ilahi emir. Orada terazi var şimdi. Orada terazi, terazinin bir gözünde ilahi emir, Allah'ın buyruğu, kulun namaz kıl. Öbür gözünde tatlı uyku, tatlı uyku, gözü aşımın tatlı uyku. İşte Allah korusun kim ki tatlı uykuyu tercih ederse? İlah büyüdüğü terk ederse yandı gitti böyle. Her sabah, her günde imtihan buradan başlıyor. İlahi emir ve tatlı uyku. sayıyı reşihini sayıyor keremini. olan keremi keremin ihsan lütfeleri. Ellezi o kerim Rabbin ki halaka ki seni o yarattım Mevlam veriyor. Bizi o yarattı. Bir gözümüzde arıza olsa, bir doktora girsek, yani gözdeki arıza giderirse, onun dünyanın parasına veririz. Hem de o göz doktoru arıza giderinceye kadar canımızı yakıyor ama icabında. Canımızı yakıyor icabı. İne de vuruyor gözümüze, uyuşturuyor da şunu yapıyor. Hele gözümüz çap iyileşti mi, bir teşekkür ediyoruz. Para da veriyoruz. E bu gözü veren güce Mevla'nın vermezse vermezdi. Vermezdi Mevla'm. Göz olmayan hayvanlar da var işte. Öyle de onlar da var arkadaşlar. Verme, vermezdi Mevla'm bizlere. Şimdi bizlere göz de verdi. Şimdi göz var eğer renk diye bir şey olmasaydı şu alemde mevcudatta yani bir şey göremezdik yine renk olmasaydı. Ancak ağacı şarkı verdik. ağacı ama. Hava, şurada hava var. İçten çeşitli gazlar var. Ama göremiyoruz. Rengi olmadığı için göremiyoruz. Bir de renk lazım. Hatta çok açık evet. renk bile bazen görünmüyor. Bir cam bile güzel temizin, silinlisin. Kişi cam fark edemiyor orada. Edemiyor. Yani göz bize Mevla'nın vermiş. Bakın her şiraya bir yaratıyor. Bir de Mevla'nın renk vermiş. Renk vermiş Mevla'nın böyle. Renk de görebiliyoruz. Elleriz ya. O kerim olan Rabbin ki o seni yarattı Mevla'm O bizi yarattı yani elhamdülillah. Nasıl yarattı? Bakın şimdi yaratılışın bir aşaması burada gelişiyor burada. Fen sev vake. Sevvake, sevvake tesviye. Düzenledi düzenledi. Yüce Mevla derisiyle Mevla'nın bizleri başlık Bizim bize Mevla, derisiyle Mevla'nın bizleri. Başlık yaratırdı. Yüce Mevla bize bir tesbih ediyor. Bakın şimdi böyle değil mi? Gözün şekli, kirpikler, kaşlar, parmak izleri, parmaklar ve organlarımız. Bütün organlarımız. Böylece. Nedir bunlar? Hep bir desenli organlarımız. Feadelek Allah bir de her şeyi tam muadil denk yarattı. her şeyi bana. İki el, bugün tam eşit, uzunluğu, parmaklar eşit. İki kulak bugün eşit, iki aybüny eşit. Yani Allah eşit cihana geliyor. Kişi Allah rahminde oluşma döneminde iken. Ki ana rahmin'e haşa Mevlamız orada gücü yetmese, o da Allah'ın tasarrufu olmasa, hücre baş boş olsa insan bu mı insan? İki göz, ikisine hücre gidiyor ama eşit sayıda gidiyor bakınız. Bunlara kim sevgi diyor onlar ya? Bunlara kim sevgi diyor? Mesela bir kişi Asya'ya gidiyor, Yunanistan'ın içeriye giriyor da hangi koş, neresi bilemiyor. Mutlaka sonra sıra bulacak bulacak kişi bunlar. Haca giden kişi değil mi? sonra sıra bulacak. Arabaya biniyoruz mesela yabancı bir şehre gittik sonundan bulamıyoruz. Ya Allah'a şehrin bunlar ya. Ana karanlıkta, üç karanlıkta üç karanlıkta o bilinçli hüceler hiç şaşmadan şaşmadan her bir yere gidiyorlar. Göz göze. Ama eşit sayıda iki göze aynı sayıda gidiyor. Haşa başı boşluk olsa birine fazla gider, gözün biri büyür. E, kulak hücreleri, ikisi eşit sayıda gidiyor, bakınız. Feadelek. Kadıya ameliyse. Eşitlik olmazsa, rastlantı olsa ne olur, kulağın biri büyür. Hele diş meselesi, diş meselesi, hele diş meselesi. Daha dişler çıkarken alttan üstten çıkıyor, yer biri ince gibi diziliyor, tam bir tesbih eder. Bir diş hekimi o kadar fakültede okuyor, saçını görüyor, o kadar deneyim sahibi oluyor. Ardından yılları geçiyor. Yine de taktığı diş yine vuruyor. Yine eksik arıza tekrar tekrar bunu düzeltme çalışıyor efendim. E, dişler aşağı baş boş oluyor. Biri daha uzun olursa, aşağı olursa, kişi ağzını nasıl yapacak efendim? Ayağın uzun oluyorsan sen yasırı içe girecek efendim. İşte Mevla'm buyuruyor, baktınız Ey insandı olanlar, ey gafil insan Mevlan bu görüyor. Rabbim Kerim'de de neye aldanıyorsun? Nasıl sen diyorsun? O kerim olan güzel Rabbim bu senin yarattı, anlam Sen Rab'bi yarattı. Rab'bi bütün organlar Rabbim tesviyet organları. Şu kulak şekli bakın, kepçe gibi dış kulak. Nasıl sesleri alacak böyle? Burnun şekli havayı alacak böyle. Gözün görecekler, parmaklar iş organlar. Şu adetlik ve denk bir şekilde yaratıyor. Fî ey suretin maşa rekkebek. Bak Mevlam sana şey buyuruyor ya. Fî ey suretin maşa'e rekkebek. Allah-u Teala Mevlam'ın dilediği surette terkip etti. Dilediği surette. Dilesi Mevlam bizleri yuvarlak yaratırdı, top yaratırdı bizim Mevlam dileseydi. Öyle yaratır. Dileştirmeden bizleri diktirken kareşini yaratır, mevzam yaratır. Böylece. Zaten tek varlık ayakta dik yürüyen insan. Başı yukarıda tek varlık. Yani bütün hayvanlar dört ay üzerine yürürler. İki ayaklar yine yadık yürüyorlar, başları yürüyorlar. böylece. Sürüngen o da yine yerde sürünerek yürüyor. Böylece. Tek insan denen varlık ki insan ah senin tap kümle Allah bizi yaratır, İnsan iki yazan dik yürüyor insan. Başı yukarıda kişi. Bahleyecek. İşte Mevlam biriyor O Rabbin ki dilediği surette şekilde sizi Mevlam terkip etti. Dizemledi. Dünyaya gönder bu şekilde. Bahleyecek. Elhamdülillah. Kim yapan bunları değil mi? Kim karışıyor bunlara? Kimse karıştırmıyor. Kella Hayır hayır Mevlam buyuruyor. O Rabbinize isen etmeyiniz. Ona haşa baş kaldırmayınız, emine karşı itaş etmeyiniz. Ben tüketdi bu ne bittiğin, berisler birakis orabınızı kuluk edeceğinize tüketdi bu ne bittiğin günü yalanlıyorsunuz Mevlam Büyücü'ye. Yani hesap günü, mahşer günü tabi insanların genelde her zaman çoğunluğu yalanlıyor bunları. İnsanların çoğunluğu bunun için cehennem dolacak derler? Cehennem dolacak. Allah Teala Mevlamız, güzel Mevlamız cehennemi yaratınca cehennem ağladı. Ya Rabbi beni yarattın ama beni nasıl dolduracaksın? O insan denen varlıklara peygamber göndereceksin, onlara kitap göndereceksin, ona akıllı bilinç vereceksin. Akıllı, biliştik işte sonunu görür. Neticeyi görür. Önünü görür. Sana ismi Buraya gelmezler. Meryem buyuruyor ki seni dolduracağım. Le'em le'enne cehenneme. Le'em le'enne cehenneme. Ki iki tane tekrük var. Elbette dolduracağım ben buyuruyor. Ki. İşte kıyametten sonra Allah derin soracak cehenneme. Helim teleki. Ya cenem bana selim dolduracağım diye doldur mu? Doldur mu? Vetek helmi mecid. Eğer daha varsa ver diyecek. Doymuyor. Peki cennetin bilinçli mi? Nasıl doyacak cennet? Her şeyin aslında bir örneği var. Bizde ne var? Mide var, midem mi böyle. Doktor sakın fazla yeme diyor. Şunu şunu kesin gelmedi doktor. Akıl da doğru, tamam doğru diyor. İşte kilo alıyorum fazla diyor. İşte zarını görüyorum diyor. Dokunuyor diyor. Akıl bunu kabul ediyor. Tıp bunu bu şekilde ortaya çıkarmış. Ama kişinin iradeye hakim olamıyor. Mide istiyor bak. Mide istiyor mi? Mide istiyor. Kardeşim. Mide acıktı mı? İnsanı çırtıyor mide. Mide istiyor. Veriyorsun mideye bir şeyler. Hayır doymuyor mide. Daha istiyor. Daha istiyor. Doymadım daha. Doyamadım diyor. Doyamadım efendim. Yani mideye tatmayı doyurmak bakın. Mideye bilinci var mı? Yok değil mi? Protein yapılan bir kaslar mide aslında. Efendim. Onun bilinci var mı? Var bak demek işte. Bak. İşte varmış demek ki. Bak. Mide istiyor. Tatmıyor mide. Doyayım do do diyor. Dolayayım diyor mide. De böyle. Demek ki cehennemde ne yapmak istiyor? Dolmak istiyor. Ya yani insanlar içine atılınca onlar yanınca, buna ne diyor cehennem bir azı oluyor, katılıyor cehennemi. Cehennemi duyaracak onlara böylece. Merhametine sizler kıyamet günü yalanlarsınız Zeyn ne Ali hükümdeli üzerinizde hafizdin melekleri var. Hafızın muhafız eden, yani bizleri koruyan, amelimizi gözetleyen melekler var mevlam diyor. Bu hafızine bende hücre de giriyor. Beyindeki hücrelerin bazılarına hafız hücre diyor böyle, hafız hücre diyor Hücre beyinde var, bunlar buna giriyorlar. İnsan yaptığı hareketlerin hem de hücre bunları hafize ediyorlar. saklıyorlar bunları. Bir de hafıza melekleri var. Kimler bunlar? Kiramen katibine, kiramen Allah katında kereması mükerrem katibin yazıcı melek var. Demek ki bir insan ne yaparsa yapsın, hem bunu gözetleyen, hıfz eden, saklayan, muhafaza eden melekler var, melekler var. Bir insanın her hücreler var. Bunlar saklı hücre var, bunlar beyni saklı hücre var ve kira kati melekleri de var omzumuzda. Ya lemu ma alun Ya Bu melekleri biliyorlar. Ma tef ne yaparsanız onu biliyorlar mele yapıyor. Melekler falan. İki meleğin görevi nasıl avcı yatar da? Böyle bir avunu beklerse gözetiyorsa iki melek'i gözüyorlar bu şekilde. Gözüyor, böyle. Kişi hayır yapıyorsa sağdaki hemen yazıyor. Günah işledi mi? Soldaki ne yapayım? Yazamıyor soldaki. Neden? Sağdaki bunun amiri. İki melek var. Sağdaki bunun amiri. Sağdaki melek kendi başına hakim kim Kimse sormuyor. Böyle. Bir kul, bir Allah dedi Celaluhu ihlasla hemen yazdılar. Bir bak, tefekkür etti. Yardılışı bak, tefekkür etti. Tefekkür yazdı bence. Ne yapar? Hemen yazıyor. Ama bir insan günah işleyince soldaki hemen yazamıyor. Amir var ya, ona sonuçuyor. Bak işte bir harama baktı. İşte şu yalanı söyledi. Şunu şey yaptı, şunu şey yaptı. Şunu, şey yaptı. Ne yapayım? Ne diyor ki Saadeki Melek? Biraz bekle bakayım diyor. Biraz bekle bakalım diyor. Belki tövbeler de hiç defterine kararlamasın. Ya da bir amel salih işler de onunla denkleştiririz. Bekle bakalım diyor. Bekliyor. Onlar bir mı bekliyor. Eğer kul anda yaptığı hatanın farkına varır da Allah istiğfar eder, tevbe eder, pişman olursa ya da o anda kul bir amel salih işlerse mesela bir fatiha okudu allah zikreti bir şey yaptıysa bir hayır yaptıysa Yükü Sadeke Melekşin'di. Tamam tövbe etmedi ama bu ne yaptı şu anda? Örnek mesela bir Fatih'i okudu. Ne bunun istihabı? Bu kadar istihabı var. Ne kadar günah işledi? Şu kadar. Eğer günahına denk ise bu Fatih'in istihabı yazılmıyor, günah yazılmıyor. Eğer aldığı Fatih'in istihabı günahtan fazla istihabı fazla ise günah düşülüyor. Mesela 100 istihabı alacaksa 70 günah düşülüyor, 30 yazılıyor. Yok, günah sihabdan fazla ise, sihab düşülüyor, kalan günah bu sefer saldı yazsın efendim. Allah'ın kudreti herhalde bakın, Allah'ın adaleti bu herhaldeyle, merhameti bunlara efendim. Bunun için şimdi mesela beş vakit namaz var. Bak. Beş vakit namaz. Bu on rekat eder. Beş vakit namaz. Üçte hani fazları, üçte bitir yirmi oluyor. Eğer Rabbim dileseydi, bize Rabbim bu beş hareket namazı beşe bölmezdi de... ...günün belli bir saatinde bunlar kılınabilirdi bunlar. Ama Rabbim beni yapmadı. Rabbim bunu beşe böldü. Beş zamanlama. Güneş'e bağlantılı bu. Güneş doğmadan önce, güneş tepedeyken, güneş başlayınca, batınca ve yası vakti var. Güneş bağlantılı bunlar. Neden bu şekilde... İki namaz arasında işlenen bazı günahlara kabul olan namaz onlara kafaret oluyor. İki diğer man taşı ki vakit namaza bakın böylece. bunlar. Bir kişi mesela ikinden sonra ikinde kılmış bir günah işledi biraz böylece. da kıldı namazına güzel kıldı ama namaza kabul oldu. Rabbi on hürmetine bağışı onlara. 20 saat namazı böyle, 5 saat yaymış namazam, 5 namaza. Şimdi akıdan geliyor iyilerle kötülerin artık durumları. İnnel ebrarre muhakkak kesinlikte ebrar. Ebrar sahibi bir derler, bir her türlü iyiyle üzerine bulunduran kişi etil imanı kamil ahlakı güzel ameli salih karna kaşını kişi işte bu ebrar yarın mahşerden sonra bakımdan sonra lefi neim bunlar cennet olacaklar neim cenneti bir cennet ismi de demek ki bunda inşallah bizi onları eylesin neim cennet derinde yani bu dünyadaki kalan hayatımızın kalan kısmının bölümünü inşallah hayırlı geçtiye biricek bu Hat öyle yapmalıyız ki elimizden gelen yani sonradır kullanılmalıyız. Yani gün gelecek daha kabe girdiğimiz zaman, hele maşrura kalktığımız zaman, günü hatırladığımız zamanlar o da ne yapacağız? Ne yapacağızım arada? bir ah ah Neden? Biraz daha yapsayım yapabilirim gibi. Yani hepimiz daha fazla yapabiliriz. Gerçek yapabiliriz. Böyle. Yani baz zamanımız çok hepimizin. Yani her şeyi ayırabiliyoruz Ama güzel melek kulluktan hep kıstama çalışıyoruz. Böylece. Bunun iş inşallah Allah katında evrardan olursak Allah'ın şey sahip olursak Belan <gülüyor> bak. Bunlar her türlü nimeti ihtibar eden cennetlerde. Her türlü maddi manimet orada. huzur orada. Orada ruh tatmin olacak. Orada gönül tatmin olacak. Orada huzur bulunacak. Ruhsuz hal olacak orada. Sonra nimetler bol mu? Bol bol sonsuz nimetler. Ölüm yok. Yaşlanmak yok. Hastalık yok. Dert yok, keder yok. Zaman birim yok. Akşam sabah yok. Yer çekimi de yok, yorulmak yok orada. Cennette böyle. Cennette tıraş almak, şu dert derdi yok. Tırnak etmediği derdi yok cennette. Tuvalet yok cennette. Yemeği içme var. Ama kul külü almıyor cennette böyle. Hemen deriden görmeyen gaz gibi çıkıyor. Adışta gidiyorlar böyle. Ve lan işte İşte Ebrar, bunlar doğrudan doğruya... ...hiç cehennemde yanmadan... Cehet olacaklar, hem de neym nimetlerde. metderdim. Zeynler hücçare, hücçare gelince, hücçar facirler. Bunun mübarek besine geliyor burada. Açlı günahkarlar böyle, günah işleyenler. Yani zavallar demek lazım. Hatta. Şu mübarek yaz günlerinde e, deniz kıyısındaki Allah nimet olan deniz kıyılarında. E çıplak çıplak dolaşanlar. Yani tabi çarşı kadar çıplak dolaşanlar. Ezanları duymayanlar. Alnına secdeye varmayanlar. Sanki dünyada kalacaklar. Halbuki örneklerimiz örnekleri var işte. Her gün salah veriliyor. Her gün her şerde bir ölü oluyor. Böyle. Her günümüz hafta bir oluyor. Öyle nereye gidiyor bunlar? Onlar bir insanlar, onlar da bizim Allah korusun, dünyaya aldananlar, Rabbim Kerim diyenler, ne olacak bunlarda? Lefi cahi Bunların yeri cahim cehennem olacak. Cehennem. Yas levneha yevmed din. İşte o hesap gününde, oraya atılacaklar oraya. Oraya, cehenneme atılacaklar. İza ülkü fîhamelâ mürr. İlka atılma atılacaklar. Hem ne şekilde? Mahşerde tabi hesabını veremeyecek, günahı fazla gelecek, elleri enseye bağlanacak. Ki Mevlam buyurdu zebanilere. Kuduhu fegulluhu. Tutun şu münafı kafire bakanlar. Fegulluhu iki el enseye bağlayın. İki zabanı. doğrudan büyük. Avuçta on kişi alır, ezer. İrim, iri cebani der. Kapkara. Korkuş. Onlara, Rabbim merhamet vermemiş onlara. Acıman bilmiyor onlar. hiç onlarda. iki el tucak iki zebani zebaniler. iki eli ense bağacaklar arkasında. Ayağına ateşten zincir bağlanacak. Bu şekilde sürüklenerek, yani aşağılanarak Allah'a o kadar atacaklar bunu. Yani bunlara acımamız gerekiyor. Tabi evimizden gelse de imkanlar olsa da onlara ulaşabilsek onlara da. onu yardımcı olabilsek onlara da tabii. Eline gelse onlara. Tabi çoğu bilmiyorlar. Bunları. Yani çoğu bilmiyorlar. İşte doğduğu evinde yuvasında bir şey görmemiş çoğu. E, çevresinde görmeyenler var. Bugün tabi sistem böyle götürüyor bunları da. E, tabi bu arada bize de bundan sorumluyuz. Yani çalışmıyoruz böyle bir şey. Din bize emanet şu anda böyle. Çalışmamız lazım. Yani imkanımızı zorlamamız gerekiyor. Ona ulaşmamız gerekiyor onlara. Tabii bağırar çağırar değil. Güzellikle de. ona ulaşmamız gerekiyor onlara. onda da toplumda toplumdan. Çünkü çıplaklar evli olabilir. Ki Hazreti Ömer Hazreti Ömer İslam'ın en büyük düşmanlarından biriydi Mekke'de Hazreti Ömer. Peygamberin başını kesmek için çıktı on ete çıktı. kılıcının kuşandı, peygamber arıyor başını kesecek bakarız. Ama şu anda Hazreti Peygamber'in Bey yanında kucağında o makama geldi. Onun için CHPF'ler arasında bir sabunla sorumluyuz bizlerden. Galibim. Şimdi cehennem atacak bunlar ya, atacaklar da. Acaba cehennemden bir kaç imkanları varmış mı bunların? Yani varmış şekilde. Ve mu, ve mu Allah bir gaybi melebriyoruz. Bir Oradan kaybolmayacak, kaçamayacak arkadaşlar. Şey o şey olacak cehennede Allah korusun. Ramazan gözemez cehennem inşallah. Atınca oraya günahkarlar. İlk aleminden yüzün yakacak önce. Yakacak, hiç deri kalmayacak yüzlerinde. Yalnız iskelt, yüz iskeleti kalacak, dişleri kalacaklar. Dışı hırtacaklar. Yani bir çirkin bir görüntü olacak önce. Olması sonra bedene bunların. İçeride ateş tabi. Ateşin dağlar var cehennemde. Sonra bunlar tabii acıkacaklar. Aman içi içecekler. Ne var orada? Zekum var. Zekum acaba? Dikenli, bu ateşte yer alınmış. Zamanla su içecekler bunlar. Var mı var? Ne var orada? Gayya deryasının suyu var. Ateşten sıcak daha var. Bir de akan irinler var. İrinler kanlı akıyor. Onlar bunlar verecek. Şimdi tabii yanacak, yanacak, yanacaklar. Bakacaklar sanki cehennemden ve çıkış imkanı var gidecek bunlara. Bunlar düşe, kalka, yana yana, emekli emekli diye, diye, sürük diye. Bunlar artık tam böyle cehenneme artık kapı yakışacaklar. Artık çıkıp müttarı bilecek işlerini Tam o anda hemen cehennem bir nefes alacak cehennem bunları çekecek. Tek işi necek bunlara böylece. Yine bunlar yarılma başlayacaklar. Yanacaklar. Yıllarca yanacaklar. Tabi yılanlar bunu ısıracak. Cihannem köpekleri bunlara saldıracak. Artık kara olmuşlar, iskelet olmuşlar. akılları artık bir deliş hale dönüşmüşler. burada birbirine boğuşacaklar. İşte sen beni baştan çıkardın, sen beni namazdan aldın, sen beni şöyle yaptın, sen beni böyle yaptın. Ardağında böyle tartışmalık kendi aralarında. Şeytan tabi orada ona saldırmak istiyorlar, şehirde saldırmak istiyorlar. Yine bir arada... ...aradan yüz yıllar geçecek... ...yine bakacaklar ki... ...CNM kapı aralıklarmış sanki. Bunu çıkar herhalde diyecekler. O tarafa doğru gidecekler yine. Tabii düşe, kalka... ...yana yana... ...eğile, büküle, sürüklene sürüklene... ...artık tam kapıya... ...artık müdür var. Artık kimse beni görmüyor. Tam çıkaralım zannedecek... Gençler bir nefes alacak. Bunlara çekecek, diken çekecek bundan haber Bunu Mevlam bize buyuruyor. Onu oradan hiç çıkamayacaklar yeniden. Dikkatim kemir kaldı ama ben de biraz yoruldum da. Burası diye burası inşallah eşi kalmasın. Şimdi rahım buradan soruyor. Din günü nedir? Yani mahşer günü hesap günü nedir? Tekrar mı soruyor? Sünbele geliyor. Nedir o gün? O mahşer günü. Mahkeme kurbanı kuruldu o gün nedir? Nedir o gün? Nasıl gündür? Suaat okuyamış Allah. Yevme. Bakınız, yevme. O mahşer günü hesap günü ölü günkü. Lâ nefsün lâ şeyh. Lâ nefsün hiçbir nefis malik olamıyor. Bir nefsin şeye, Hiçbir nefsi bir şey malik olamıyor orada. Vel emru yevme izin lillah. Ve emru emir orada. Yevmimiz o günde lillah. Allah. Adi Kerim'e çok değişik ayı kerim. Yani tıkanımı anlatamıyormuş anlıyor sizlere. Şimdi dünyada bize öyle bir irade vermiş. İrade de ama küllü tam değil ama. İrade cüzge. Şu bedenin yönetimi bize bağlı değil bakınız. Burada. Yani iradesi çok ama sınırlı kısıtlı çok. Mesela yemek yiyoruz. İade ne? Koparmak, almak, kesmek, doğramak, pişirmek, ağzının altı çiğnemek. Yutmak. Yuttuk buradan geçti mi? Karışamıyoruz. Bideye gelecek. de salgı yapacak. Barsada salgı yapacak. Orada bir sindirime başlayacak. Ayrım olacak. İnibarsada kan çekilmeye başlayacak. Nere olacak? Karışma yüzüne karışamıyoruz. E kim yapıyor bunları be? Yapınlar sindirim sistemi diyor. başlıyor, başta bitiyor Kim yapıyor bunları bir Biz solunum sistemi var bak? Burunla başlıyor. Rabbin hava yaratmış böyle. Hava biz soluyoruz böylece. bu kadar işte böyle. Ya hava O da Rabbin izin verirse. Rabbin izin vermezse hava var, burun var ama ki nefes alamıyor. Bak nefes dar oluyor, nefes sıkanıyor. Burun var ama burun dili açık. Oksijen ne var? Bunu da yerde. Kişi kızarıyor, boş oluyor, patlayacak bu şekilde. Neden? Suluk alamıyor, nefes alamıyor. Yani izin ver tamam bizim iademimiz çok ama çok kısıtlı, çok kısıtlı, sınırlı efendim. Ama maşerde iade bir, bir an, tam almayacak maşerde bak Mahşerde hiç kimse bir şey yapamayacak. Mesela mahşerde amel defteri veriliyor. Kiminin sahili kalkacak? Sakini Sahil kalkacak. Kim kafını Allah kaldı. Kiminin sahili kalkmayacak? Feş olmuş gibi. Amel defteri geliyor, sahili kalkmıyor. Feş olmuş gibi. Onun sahili kalkacak? Olacak. Sahilin ağzını alamayacak. Yani mahşerinde hiç kimse efendim ayağımı uçturuyor, ayağımı şöyle değiştireyim, şunu şöyle yapayım. Hiç kimse böyle ne kendine ne kimse karşıya bilecek. O gün tek hüküm, hükümranlık, egemenlik, emir ferman, işte Mevlamız'a maşallah. İşte böyle bir gün var önümüzde. Ama inşallah Teala dünyada yaparsak, yani yaparsak, burada inşallah Elimizden gelen gücü sonuna kadar kullanabilirsek, Sonra bırakalım hiç almasam kendimizi zorlasak, kendimizi biraz daha kendimizi Fazla yapmaya çalışacak İnşallah ta orada. O gün ama gelecek böyle. İlla Teala Fatiha.